Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül Merhaba, 94.9'da ben İrem. Ben Tan. Yeni bir Açık Mutfak programıyla birlikteyiz. Bugün 5 düğü arasında gölgede kalmış ve İlk vazgeçilmeye hazır duyu olmasına rağmen insanlığın sosyo-kültürel tarihinde son derece önemli yer tutan e, kokuyu konuşacağız. Çok değerli bir konukla yapacağız. Açık radyo dinleyicileri onu hemen hatırlayacaktır. E, eski programcılardan parfümer ve koku uzmanı değerli Vedat Ozan bizimle birlikte. Aynı zamanda Kokular Kitabı dörtlemesini e, yazarı. Kokular Kitabı, Parfümler, Kültürler ve Lezzetler. E, hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere de hoş bulduk. Tabii aslında size de hoş bulduk. Aynı zamanda liseli abi Onu da söyleyeyim. Marifli abi. <gülüyor> Doğru. Doğru. <gülüyor> evet. Mar ee, Marif kardeşliği diyorsun. <gülüyor> de, bitmeyen Marif kardeşliği. Aynı. Bitmeyen Marif kardeşliği. <gülüyor> ee, şimdi hocam konu büyük. Ee, evet. Konu geniş. Zaten kitaplarında bunu söylüyor. Ben hızla e, yarım saatlik program olduğu için hızlı e, giriyorum. Önce hı hı. E, hadisenin e, felsefesi üzerine bu hı. bir pipo değildi başlıkta e, bir göndermeyle öne göndermesiyle başlıyor. Hemen kitaptan bir alıntı. Erin Rupal Shellen e, Boston Üniversitesi'nde Bilimsel Gazetecilik dersleri veriyor. 86'da bir röportaj laj dizisi yapıyor araştırması için. Orada dünyanın en büyük beş koku maddesi üretici, üreticisi şirketinden biri olan, senin de düzenli olarak herhalde baktığın e, IFF hı hı. International Flowers and Fragrances ile yaptığı görüşmede muhatabı olan lezzet uzmanı Flavorist Flor, e, cevap veriyor sorduğu soruya. Yapılmış olan en iyi yaban mersinin bu olduğunu düşünüyorum. İçinde bir dirhem yaban mersini yok. <gülüyor> Peki, e, soru o zaman. Yani e, bu modern zamanlardan seslenerek e, tabii modern zamanların bu e, aklımızı, bilincimizi bütün e, manipüle ettiği zamanlardan bir soru. Hakikaten içinde yaban mersini olmaması onun yaban mersini olmamasını e, mı imliyor? Yani biyolojik olarak olmadığı, gerçeklik olarak olmadığı anlamına mı geliyor? Toplam besin algısı kavramı üzerinden ee, biraz açarsan sevinirim. Tabii. E, yani tabii bu bizim nereden baktığımıza biraz da bağlı. Biz lezzet açısından bakıyorsak e, onun içinde yaban mersini olmaması ama yaban mersini dememize sebep olan birleşenlerin hepsini bir şekilde simüle ediyor olması e, bir gerçek yerine tabii geçebilir. Ama yaban mersininden başka bir beklentimiz varsa tabii ki o beklentimizi karşılama imkanı bulun. Yok. Dolayısıyla e, şunu söyleyebiliriz ki burada esas anahtar kelime aslında bileşenler kelimesi. Çünkü biz maddeleri tek bir şeymiş gibi algılıyoruz ama onlar bir sürü farklı duyuya uyarı gönderen farklı farklı bileşenlerden oluşuyorlar. E, toplam besin algısı dediğimiz zamanda işte yediğimiz veya içtiğimiz şeylerin isimlendirmesini yapabilmemize imkan veren bir takım duygusal uyarılardan bahsediyoruz. İşte bunların içinde sıcaklık var, tat var, doku var vesaire ve koku dediğimiz bir kavram var. Dolayısıyla siz yaban mersinini bunların hangilerinin temsil ettiğini biliyorsanız, çözdüyseniz onları da bir şekilde başka bir yerde simüle ederek yeniden üretebiliyorsanız ve doğru bir şekilde bir araya getirip verebiliyorsanız bunu karşı taraf algıladığında bir şeymiş gibi algılayabiliyor, bir yaban mersinmiş gibi algılayabiliyor. Tabii bunun içinde en büyük pay aslında koku duyusuna düşüyor. Çünkü genelde çok fazla bilmediğimiz taraf koku ile ilgili şu, biz kokuyu sadece burnumuzla ve dışarıdan alıyoruz zannediyoruz. Esas olan damak üzerinden aldığımız koku yani retronazal koku algısı. Dolayısıyla biz onu bir yanlış isimlendirme yapıp da tat diye kelimelendirdiğimiz için orada kokunun büyük bir rol oynadığını farkında değiliz. Onu çıkarttığımız zaman bütün bu yaban mersini, denklemini çökertmiş oluyoruz. Ama o da tek başına bir yaban mersini algısı oluşturmaya yeterli kalmıyor. Diğer bütün bileşen de doğru bir şekilde bir araya getirilmiş olması gerekiyor. Peki. Bu yönlendirmeler... Hemen araya giriyorum o zaman. Tabii. Koku... Koku kavramı, Aha. bütün o söyledikleri kimyasal bu bileşenlerle temasının dışında Aha. bir de algısal tarafıyla ilgili sorduğum Aha. için söylüyorum. Bireysel faaliyet kadar kolektif bilişsel bir faaliyete de adreslenebilir mi? Yani bu duygunuzu belirleyen kendi yaşadığımız deneyimin dışında toplumsal bir dahil olma şeyi var mı yani veya kapitalizmin? Aha veya bütün o tüketici algılarının biçimlendiren o sistemin de bir parçası var mı bunun içinde? Tabii yani kültürel bir yön de var bunun içinde tabii yani her ne kadar bizim kişisel geçmişimiz, kişisel geçmiş hikayemiz bu iş üzerinde önemli olsa da tabii içinde bulunduğumuz toplumun kültürel kodları bize dayattıkları veya bize yapmamamız için dayattıkları diyeyim. Bütün bunlar da bizim o toplam besin aldığımız üzerinde bir takım beklentilere yol açabiliyor. Yani bu demin bahsetmiş olduğu yaban versimi aromasının hiç içinde olmadan üretiliyor olması mesela o aromanın kuvvetiyle ilgili bir şey söyleniyor. Ee, burada problem günümüzde yaşadığımız şey şu. Biz daha fazla aroma ve daha fazla şekerlilik tadı aldığımızda daha büyük bir tatmin duygusuna kavuşuyoruz. Dolayısıyla bu tip sonradan programlanmış lezzetlerde bunların Miktarı çok daha fazla oluyor. Biz evet. bu fazla miktara alıştığımız zaman eski bildiğimiz işte ne bileyim ben dalından kopardığın yaban mersini yediğimiz zaman artık o tatmini bulamıyor oluyoruz. Hatta yani işte çok yapılan böyle deneyler var. Gerçeğini yediriyorsun. Aa bu güzel değil, bu gerçek değil falan diye tepki alabiliyorsun. Bu ee, sanırım en çok karşımıza vanilya içeren yiyecekler ya çıkıyor. Ya. Şimdi ya. aklıma geldi. Çok fazla vanilya özütü işte onu replika eden bir takım esanslar üretiliyor. Hı -hı. Ama gerçek Hı -hı. vanilya podu dediğimiz o vanilya Hı -hı. E, e, nedir? E, nasıl kullanılır? Çubuk çubuk, çubuk. çubuk. Vanilya, çubuk evet. Yani. İçin, evet Hı -hı. içinden kazıyıp çıkardığımız o gerçek vanilyanın Hı -hı. E, şeyi, e, kokusu e, Hı -hı. çok güçlü. Yani bu esanslarla gerçekten karşılaştırılamayacak bir şey. Ee, uh -huh. Bununla ilgili sanırım e, yazılan bir takım fantom e, aroma dedikleri, hayali aroma yaratmak uh -huh. daha endüstriyüsünde çokça sıkça rastlanılan bir şey ve uh -huh. üzerine yazılmış birçok yazı var. Ee, uh -huh. Campbell Shoeb Company 2007'de mesela... E, Tuz e, şeyini, e, iç, içeriğini arttırdığı e, konservelenmiş e, çorbaları sadece bir takım aromalarla e, piyasaya sürüyor. Ama sadece tuzu azaldığı için e, aromaları orada kalsa da insanların hala e, tat aradığını, dolayısıyla bu yapay aromaların çok da işe yaramadığını söylüyor Atlantik'te bir e, hı hı. makale. Ben buradan hı hı. Şu, şuraya geleceğim. E, aslında birçok alanda olduğu gibi bu alanda da çok kavram kargaşasından bahsetmek mümkün hı hı. koku diyoruz, tat diyoruz lezzet diyoruz, aroma hı hı. diyoruz e, bu tanımları aslında gerçekten doğru kullanabiliyor muyuz? Yani bir şeyi e, elbette tanımlarken yediğimiz o kültürel ve fiziksel olarak onu tatmış olmamız, hafızamızda onun yer etmiş olması önemli. Lakin bunu bilerek mi yapıyoruz? Bu ayrıma neden olan şey bilimsel olarak ve kültür olarak nedir? Biliyorum biraz genel bir soru ee, ancak dinleyicilerimizin de e, sanırım merak ettiği bir unsurdur. Aroma nedir? Aroma dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Hı hı. E, öncelikle şunu söyleyeyim ki dediğinizde çok haklısınız. Biz bu kavramların neredeyse hiçbirini doğru olarak kullanmıyoruz. Yani kullanmış olduğumuz tat kelimesi bile aslında tadı ifade etmiyor. Biz onun anlamını değiştirmişiz. Biraz çarpıtıp iyice genişletmişiz. O şekilde kullanıyoruz. Normalde tat dediğimiz şey tatlı tuzlu, acı, ekşi ve umami. Beş tane Bugün için bildiğimiz beş tane bileşenden oluşuyor. Onun ötesinde bir tat bizim hayatımızın içinde yok. Tat duyusu da. Bir toplam besin algısı kavramının veya olumlu açıdan bakarsak lezzet dediğimiz bir kavramın önemli bileşenlerinden bir tanesi. Ee, bu kavramın, ki bir şemsiye gibi düşünelim, bu şemsiyenin altına girenlerin bir tanesi tat, bir tanesi koku, bir tanesi doku, bir tanesi ne bileyim sıcaklık gibi böyle pek çok şey bir araya geliyorlar ve biz bunları tek tek değil bir toplam olarak algılıyoruz. Bu toplamla beraber de bir kanaat oluşturuyoruz yani önce bir ne olduğuna dair kanaatimizi oluşturuyoruz sonra da haz veya keyif dediğimiz bir aşamaya geçiyoruz. Şimdi bu bileşenlerin hepsi bir arada bu kavramı oluşturuyor olmasına rağmen hepsinin ağırlığı birbirine eşit değil. Tat dediğimiz zaman mesela tuzlu bir şey yediğimizi düşünelim. Birden fazla yiyeceğin içinde aynı tuzluluk oranına rastlayabiliyoruz. Yani işte böyle çok şey mutfak deyimiyle söyleyeyim hani bir cimdik tuz diyelim mesela bir cimcik tuz, tuz katılmış birden fazla farklı yemek yiyebiliriz. Veya sıcaklık diyelim aynı sıcaklıkta birden fazla farklı şey yiyebiliriz. Ama hangisi bu şemsiyenin altında bizim onu diğerlerinden ayırmamıza yardımcı oluyor? Buna baktığımız zaman koku duyusunun karşımıza çıktığını görüyoruz. Koku duyusu da karşımıza çıktığı zaman dışarıdan yani burunla aldığımız koku değil, esas olarak damak üzerinden aldığımız yani retronazal olarak almış olduğumuz koku olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için zaten işte nezleyken bir şey yediğimizde ağzımızın tadı yok, hiç tadını alamadım falan diyoruz. Ki aslında o durumda ağzımızın tadı var yani biz tuzlu mu yediğimizi ekşi mi yediğimizi, tatlı mı yediğimizi ayırabiliyoruz. Ağzımızın eksik olan şeyi hava akımını durdurduğumuz için, daha doğrusu nezleyle beraber hava akımı durduğu için ağzımızdaki koku yok. O ağzımızdaki kokunun da özel bir ismi var. Ona aroma deniyor. Yani dışarıdan burnumuzla aldığımız ortonazal patikadan gelene koku diyoruz. Retronazal patikadan gelene de aroma diyoruz. Demin ifade etmiş olduğum gibi aslında o şemsiyenin açılması ve bizi nereye götürmesini bekliyorsak götürmesine sebep olan o aroma yani damak üzerinden yükselen koku az. Çünkü ayrıştırma yeteneğini bize o veriyor. Yani yediğim benim çilek midir? Yediğim işte brokoli midir? Veya yediğim sarımsak mıdır? Bunun ayrışımını biz damak üzerinden yükselen aroma ile yapıyoruz. Beş temel kuvvardan oluşan tatla yapmıyoruz. Dolayısıyla aroma... Damak üzerinden yükselen koku bir. Tat günlük hayatta kullandığımız kadar zengin bir repertuara hitap etmeyen tatlı tuzlu acı ekşi ve umamiden oluşan bir duyu. Bütün bunların hepsiyle beraber de toplam bir lezzet algısına evet. uğraşıyoruz. Evet. Yani bunların hepsi birbirinden farklı farklı şeyler. Bir büyük nisan problemimiz var. Yani tat ve lezzet özellikle iki tane kimyasal duyudur. Diğerleri fiziksel duyulardır. Kimyasal duyular söz konusu olduğunda çok büyük bir problem yaşıyoruz. Ben genel olarak problemden bahsettim. Yani tat duyusunun özeline indiğimiz zaman orada da bir sürü tanımlama problemleri çekiyoruz ki Bunların en belirgili olanı da mesela acının tanımlamasıdır. Ki, evet. Yani işte ne yediğiniz, acı dediğinizde ne dediğiniz aslında belli değildir. Yani onun bir karşılığı yok aslında. Ee, ama sanırım bu e, gastronomik e, şeyde, telimlerin bir karşımıza çıkıyor. İngilizce'den yani. tam karşılığı Hı -hı. olmadığı için çevirlerde. Hı -hı. Sanırım bitter e, meselesini evet. söyleyecektim. Evet. Kesinlikle evet. tarif edemediğimiz bir şey Türkçede. Evet. <gülüyor> edemiyoruz ve bitter yerine yakıcı acıyı da kullanıyoruz. Yani işte o hep söylüyorum bağlamına uygun olarak saldığımız bir laf yani. Karşıdaki işte acılı kebap yiyorsa anlıyor ki yakıcı acıyı kast ediyoruz. Yok greyfurt yiyorsa biraz da beyazı fazla kaçtıysa greyfurtun anlıyor ki o zaman bitteri yiyoruz. Böyle olmaması lazım. Böyle e, analitik bir şeye ulaşmamız ve buradan yeni bilgiler üretmemiz çok zor tabii. Bir, öncelikle ortak bir kullanım sağlayabilecek hale getirmek lazım. Bu sadece tabii bitter örneğinde sadece Türkçenin sorunu gibi görünüyor ve öyle ama onun dışına çıktığımızda demin bahsetmiş olduğum o tat duyusu aslında zannettiğimiz kadar geniş şeyi ifade etmiyor demem neredeyse bütün Batı dilleri için geçerli olan bir şey. Çünkü her yerde tasting, işte taste diye geçiyor, geçmek diye evet, geçiyor bütün dillerde bu hatayı yapıyoruz. Ben e, bir, şey, bir şey soracağım. Uzun bir giriş soracağım hocam. Mevzuyu biraz politize etmeye e, ahdettim bugün. A, harika, hocam. harika. E, şimdi aslında birazcık e, COVID-19'un e, da e, Hı -hı. Hani çok, e, sonuçlarından bir koku alma duygusunun yitimi ya yani son derece sembolik geliyor bana. Bir taraftan da e, distopik yani hani görme duyusunu yitiyen... E, ne bileyim işitme duyusunu gitme yüzeyine böyle distopik işler yazıldı, çekildi falan ama bütün insanın koku duyusunu yitirdiği bir dünyayı e, düşünmek de belki e, iyi bir e, distopik roman konusu olabilir deyip Hı -hı. belki de vardı ben bilmiyorum. Böyle ee, bir film vardı ama yani işte Beş Duyu yavaş yavaş kayboluyor falan gibi ama sırf koku üzerine ben de bilmiyorum kaybolduğu distopik. Sırf gibi. koku üzerine çok enteresan evet. Müthiş yerlere gelebilir. Sanki e, avcı toplayıcıdan e, itibaren e, özellikle avcı toplayıcı dönemde bu kadar itibar yüksek olan bir duyunun böyle e, zamanla e, görmeye ve duymaya karşı şeyini yitirmiş olması aslında arka planda da yitirmemiş olması hakikaten kendi başına devasa bir konu. Çok da doğru bir insanda ben. Evet. Evet konuşuyoruz herhalde. Yani bu kadar külliyat da. yazmış. Şimdi bir taraftan da e, bu retro nazal, orta nazal e, karmaşanın e, tarafında e, bu hani yapay teknolojik e, gıda türlerinin iyice e, ortalığı sardığı ve bunun da dünyadaki gıda meselesini e, son derece politize ettiği bir dönemde e, sağlıklı gıdaya erişim konularına kadar açlıktan sağlıklı gıdaya erişim konularına kadar e, dağıldığı bir şeyde son derece modern bir kavramla karşılaşıyoruz ve bunun da öncesi, sanayi devrimi özellikle e, ve öncesine e, gidiyor. Uh -huh. Ve yine kitaptan e, Yola çıkarak bir tat imparatorluğunun, lezzet imparatorluğunun algı ile birleşik olarak nasıl kurulduğunu, emperyal gıda imparatorlukları bile diyebiliriz. Hı hı. Kitaptan alıntıyla ilerleyeceğim. Özellikle e, sen de arttırabilirsin, çok doğal olarak tabii hocam ama çay, kahve ve kakao üzerinden, yani bir hı hı. batı toplumunun sonradan tanışmasına rağmen, bir ağız tadında ve e, e, lezzet algısına bu kadar yer eden bu ürünlerin kökeni e, East India Company ile başlayıp sonra dünya gıda endüstrisine evlenecek bir yolculuğun da bir taraftan tat olduklarının kurulmasında e, bu işi başka bir devre çekmesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ben seni düşündüm <gülüyor> çok iyi <gün> oldu ama. <gülüyor> yok. Yok. Çok iyi oldu. Ya birkaç şey var tabii burada söylemem gereken. Yani e, öncelikle hakikaten koku duyusu bugün için neredeyse yok sayılan bir duyu gibi. Yani çok kolay vazgeçilen bir duyu gibi. Bunun bu hale gelmesinin başlangıcı yalnız şeyden de önceye gidiyor. Yani bir pedal olunduğu andan itibaren aşağıya iniyor. Çünkü koku sadece biliyorsun ile ilgili bir şey değil. Başka bir sürü fonksiyonu var bizim için. Başka bir sürü yaşamsal fonksiyonu var diye hatta. Bir pedal olmamızla beraber diğer duyular kısmen onu ikame etmişler ve kendi alanlarını yarataraktan kokuyu böyle temel birkaç alana sıkıştırmışlar. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi yapayların ortaya çıkması tabii talep olmadığı zaman bir şey üretsen de o ürettiğini satabilme şansın yok. Burada esas problemin aslında doğru koymamız gerektiğini düşünüyorum ki biz bugün Açlık gidermek için yemiyoruz. Biz bugün artık tercih yaparak besleniyoruz. Tercih yaparak beslenmeye geçtiğimiz anda ki bunu bugün derken yani bu son 50 yıl veya son 100 yılı kastetmiyorum tabii yakınan. Ee, özellikle pişirme kavramının insan hayatının içine girdiği andan itibaren tercih ediyoruz. Evet, ateş, ateşle birlikte ateşle, şey değişti tabii ki. Evet çünkü kompozisyon yapmaya başlıyorsunuz artık. Yani eskiden doğadan kopardığımızı tüketirken artık doğadan kopardığımızı ateşin süresiyle oynayarak ateşin kuvvetiyle oynayarak içine başka bir şey katarak vesaire somuttan soyuta doğru bir geçiş yapıyoruz. Somuttan soyuta doğru geçiş yaptığımız zaman da İş sonunda geliyor, geliyor, geliyor ve bugünkü yaşamış olduğumuz endüstriyel ortamaklisi dayıyor. Bunun arasında tabii iki tane e, büyük emperyal gıda imparatorluğu var e, Tan'ın sorduğu gibi. Çok da önemli imparatorluklar. Çünkü ben bu imparatorlukları sadece bizim bugün içinde bulunduğumuz manzaranın çerçevesini, yani lezzet açısından manzaranın çerçevesini çizmek bağlamında sorumlu görmüyorum. Aynı zamanda bütün ekonomik ve sosyal sistemin sorumluluğunda bu şirketlere yüklüyorum. Evet. Çünkü içinde yaşadığımız e, ekonomik ve sosyal sisteme kapitalizm ismini veriyoruz ve genelde yapmış olduğumuz bir hatada Kapitalizmin gene demin söylemiş olduğum gibi bir şemsiye kavram ve altında bileşenler olarak düşünelim. Kapitalizmi de öyle düşündüğümüz zaman altında sadece sanayi devrimi yok. Genellikle sanayi devrimi ile beraber başladığı düşünülse de çünkü sonuçta ismi üstünde kapital yani sermayeden bahsediyoruz. Sermaye piyasalarını ve para piyasalarını düzenlemediğin sürece teknolojini ne kadar geliştirirseniz geliştirin. Bu büyük e, şemsiyeyi açamıyorsunuz. İşte o sermaye ve para piyasalarının gelişmesinde de e, kuralları koyan, alanı açan bu bahsetmiş olduğumuz Emperyal Gıda imparatorlukları iki tane çok önemli örneği var bunun. Bir İngilizlerin e, Doğu Hindistan şirketi, bir de Hollandalıların Doğu Hindistan şirketi. Bu iki şirkette baharat ticareti yapmak üzere kurulmuş şirketler, baharat üzerinde de olduğundan daha kuvvetli bir anlam yüklenmiş durumda. Yani bir soyut algı yaratılmış durumda. Ya olmasa ölmeyeceğiniz bir şeyi sanki ulaşmasam mı hayatın mahvolacakmış falan gibi görülmeye başlanıyor. Tabii Hı. nerede başlanıyor? İmperyum yani gücün merkezinde bunlar hissedilmeye başlanıyor. E i̇şte denizciliği kuvvetli, tüccarlığı kuvvetli. E elinin altında onu bulamadığı için, onu bulmak için çaba göstermek zorunda olan ülkelerden de bu tarafa doğru bir açılım oluyor. İşte İngiltere'den de, Hollanda'dan vesaire. Çay, kahve, kakao tabii çok önemli. E kahve her ne kadar o baharatın içinde bir bileşen gibi sayabileceğimiz bir durum doğudan gitti biliyorsun. Hepsi zaten bu saydıklarımızın aşağı yukarı doğudan gidiyor. Evet. Çay çok ilginç çünkü çay aslında gitme amacıyla elde edilen bir şey değil. Yani baharat için İngiliz, Doğu Hindistan şirketi aslında baharat ticareti yapmak üzere kurulmuş. Yani böyle ilk kuruluşunda... Ki ortak listesine falan baktığınız zaman da böyle gıda ticareti yapan insanlar, bakkal falan bile var yani şirketin ilk ortakları arasında. E, fakat e, gıda şeyde, baharatta çok fazla bir şey başaramıyorlar. Yani Hollanda'nın orada bir egemenliği olduğu için tekstile, tekstilden de, yani pamukludan da yavaş yavaş çaya kayıyorlar. Tabi ikisi birbirine yakın coğrafyalar. E, tekstil dediğimiz zaman e, Hindistan, çay dediğimiz zaman da Çin gibi bir bölgeyi anlamamız lazım. Oradan çaya gidip çayın yani günlük hayatın bir ayrılmaz parçası haline gelmesinin neredeyse sebebi diyebileceğim bir takım davranış şeyleri, silsilesi geliştiriyorlar. Ve işte esas İmperyum gücün merkezinde olan İngiltere'de hakikaten sanayi devrimini besleyen şeylerden bir tanesi de çay oluyor. Çünkü sabah. Ee, işte, i̇şte bol tatlandırılmış çayı e, bazen de sıvı ekmek niyetine bir ayı verdiğiniz zaman e, öğlene kadar gücü tükenene kadar insanı çalıştırabiliyorsunuz yani emeğinden evet. istifade edebiliyorsunuz. Ama sanırım endüstri devrimi ve sonrasında... Ee... Ortaya çıkan bir sürü tarif ve yemek gerçekten işçi sınıfının oh. ihtiyacı olan protein, karbonhidrat gibi besinleri sağlayacak. Gerçekten dizayn edilmiş, düşünülmüş tabaklar. İşten çips de zamanla bu hale aldı galiba. Yeah. Ya da çayın yeah. içine koyulan e, süt işte oradan evet. gerçekten proteini sağlayan yeah. bir element. Her ne kadar kapı soğuttuğu için tercih edildiği gibi hikayeler olsa evet. da burada. E, evet. Ben... Çok az zamanımız kaldı. Keyifli sohbet gerçekten devam ediyor ama e, bitirmeden önce bütün bunları aslında bu e, aromayı manipüle edebilir mi sistem? Biraz ondan Hı -hı. kısaca bahsedelim. E, örneğin aklıma şey geldi. E, Harry Lawless diye bir e, araştırmacının yazdığı e, bir makalede... E, Örneğin şarap tadımı yaparken kullandığımız kelimeler genelde hep e, alt alta sıralanmış ve işte daha önce tanımı yapılmış şeyler. Ancak ne bileyim ananası tatmayan biri e, ananas kokusunu ya da aromasını e, başka türlü tarif edebiliyor. Çünkü onun aroma hafızasında başka türlü bir şey var. Ama bu e, literatür aslında e, tek bir e, aroma şeklinde geçiyor ve tek bir kaynaktan betimlendiği haliyle geçiyor. Acaba aromaları tarif ederken özellikle gastronomik alanlar ...dan konuşursak şarap tadımı, yemek tadımı gibi. Aha. Yine biz böyle bir e, tek bir kaynak üzerinden mi e, yola çıkarak arama tarifi yapıyoruz? Bunu çeşitlendirmek e, ya da bu algıyı yıkmak mümkün mü diye son sorumuzu soralım. İki, iki dakikada cevabı da alalım. <gülüyor> yani çok hızlı giriyorum. Yıkmanın ötesinde bu algının gelişmesi bir gereklilik bu alanlarda. İleri derecede amatör veya profesyonelseniz bu bir gelişmek zorunda olan bir alan... E, kısıtlı sayıda tanımın içinde hareket ediliyor. Çok doğrusunuz bir şey tarif ediliyor. Onun hangi bağlı, hangi meçhesinin be tarif edildiğinden emin değiliz. Dolayısıyla ananas dediğimizde ne dediğimiz belli çok fazla olamıyor. Bunun sebebi dediğim gibi e, şarap olsun, diğer içecekler olsun, tadında esas olanın aroma olması. Ve aroma konusundaki çalışmaların da çok yeni başlamış olması. Yani biz aşağı yukarı bir e, ne bileyim... 80'lerden beri 40 yıldır falan bu işin üzerine ciddiyetle eğilmiş durumda daha çok başlarındayız. Dolayısıyla bu aroma çarkları vardır, kudum çarkları vardır biliyorsunuz işte evet. meyveler bir tarafta var. Bunların çok çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Çok kısa dönemde değil belki ama bir 50 yıllık 100 yıllık süreç içinde çok farklı yerlere gideceğinizi düşünüyorum. E, dolayısıyla yıkmak derken üstüne koya koya ilerleyecek bir alan olarak e, düşünüyorum bunu. Aslında bu şey e, çay ve süt meselesinde de bir şey söyleyecektim ama artık başka zaman kisip et Evet evet al, başka, başka <gülüyor> zaman kesinlikle. <Evet. gülüyor> e, hakikaten şey e, valla kitaplar bile bunu gösterdi yani hani nefis bir konu. Ya, bu, bu yeni evet. gündelik hayatlar gündelik hayat tarihinin en niş ve en değerli alanlarından biri. Emeklerine evet. sağlık. Daha evet, çok, çok teşekkür ederim. ederim. Kokunun coğrafi kaderini falan konuşmak istiyorduk ama artık ya, dediğimiz gibi ya. başka bir programa. Sizi konuk etmeyi isteriz yeniden. Vedat Ozan'la birlikteydik. Tarife gerek yok. Koku dendiği zaman aklımıza e, gelen na, e, nadir isimlerden herhalde. Çok teşekkürler e, Vedat ben Bey. Ben teşekkür ediyorum sevecimiz için. Dinleyicilere de dinledikleri için teşekkür ediyorum. E, bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere. Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül.